Bayan Uğme, tuzla, tereyağıyla yenen bu uzun biçimli sert francalaları çok severdi. Çok eski çağlardan, belki de haçlı seferlerinden kalma yiyeceklerdendi bu. Güçlü kuvvetli normanlar da sofrada, sarı meş alelerin ışığında, şarap testileriyle kocaman kocaman sucuk kangalları arasında parçalanıp yenecek... Arap kafaları görür gibi olarak sürekli bunlardan atıştırırlardı. Ezacının karısı da dişleri pek berbat olmakla birlikte francalaları tıpkı onlar gibi yiğit bir edayla yiyordu. Bu nedenle Hume kente her inişinde ona mutlaka bu francalalardan getiriyordu. Bunları da bu işte usta Masakre sokağındaki bir fırıncıdan alıyordu. Hume emma arabaya binsin diye ona elini uzatırken sizi gördüğüme çok sevindim dedi. Sonra francalaları paketlerin konacağı an çengelini astı. Başı açık halde kollarını kavuşturarak Napolyon'a andıran düşünceli bir tavır takındı. Her zaman olduğu gibi yokuşun alt yanında o kör adam göründüğünde Hume, Resmi makamlar da böyle dalavereli işlere ne diye göz yumarlar bilmem ki diye söylendi. Böyle zavallıları bir yere kapamadı da zorla çalıştırmalı. Uygarlık denen şey kaplumbağa hızıyla ilerliyor vallahi. Hala barbarlık içinde yerimizde sayıp duruyoruz. Kör şapkasını uzatıyor, şapkada tıpkı döşemelik kumaştan sökülmüş bir parça gibi araba kapısının yanı sıra sallanıp duruyordu çoktandır çekiyor musun bu korkunç hastalığı sen arkadaş meyhanede kafa tütsüleyici yiyeceğine periz yapsan daha iyi edersin iyi cins şarap bira iç iyi tarafından ızgara et kebap falan ye kör şarkısını sürdürüyordu aptal gibi sapkın gibi bir hali vardı sonunda Hume keseye davrandı ''Al şu beşliği üstünü geri bana ver.'' dedi. ''Öğütlediğim şeyleri de unutma, ha? yararını görürsün.'' Kiver, bu öğütlerin etkisi olacağını hiç sanmıyordu. Bunu açıkça söylemekten hiç çekinmedi. Eczacı, ''Benim kendi elimle yaptığım merham var, iltihaplara birebir gelir.'' dedi. ''Ondan sürerse hastalığı geçer mutlaka.'' Sonra adama adresini vererek ''Pazar yerinin karşısında Hume sorarsan herkes bilir.'' dedi. O zaman Hiver ''Hadi bakalım bunca zahmete karşılık sen de marifetini göster bize.'' dedi. Kör dizlerinin üstüne çöktü, başını arkaya attı. Yeşilimsi gözlerini sağa sola devirip dilini çıkarırken iki eliyle midesini ovuşturuyor yeri yandan da aç bir köpek gibi boğuk bir ulumayı andıran sesler çıkarıyordu. Emma bu durumdan çok diksilmişti. Omuzunun üstünden 5 frank attı ona. Bütün parası bu kadardı. Bunu böylece kaldırıp atı vermek hoşuna gidiyordu. Araba yeniden yola koyulmuştu ki Hume birdenbire pencereden dışarıya eğilerek bağırdı. Hamur işleriyle sütlü şeyler yeme sakın, yünlü şeyler giyin. Hastalıklı yerlerine de ardıç kozalağıyla tütsü yap. Tanıdığı yerlerin gözlerinin önünden geçip giden görüntüsü Emma'ya o andaki acısını yavaş yavaş unutturuyordu. Dayanılmaz bir yorgunluk her yanını kaplamıştı. Evine aptallaşmış cesaretsiz, hemen hemen uyuklar bir halde döndü. Kendi kendine ne olacaksa olsun bari diyordu. Hem sonra kim bilir her an beklenmedik bir şeyler olamaz mıydı yani? E, Leroy ölebilirdi bile. Sabahın saat dokuzunda alandaki seslerin gürültüsüyle uyandı. Pazar yerinde toplanmış kalabalık, Direklerden birine yapıştırılmış kocaman bir duyuruyu okuyordu. O sırada Jüstü'nün bir binek taşının üzerine çıkarak duyuruyu yıttığını gördü. Tam o sırada kır kırbekçisi delikanlının yakasına yapıştı. Hume eczaneden çıktı. Bayan Lefran Suan'ın da kalabalığın ortasında bir şeyler söyler gibi bir hali vardı. O sırada Felicite içeriye girerek ''Hanımcığım, hanımcığım sormayın başımıza gelenleri'' diye bağırdı. Zavallı kız çok üzgündü. Kapıdan kopardığı sarı kağıdı hanımına uzattı. Emma kağıda göz atınca evdeki bütün eşyasının satılık olduğunu okudu. Bunun üzerine sessiz sessiz bakıştılar. Hizmetçinin de hanımının da birbirlerinden gizli şeyleri yoktu. Sonunda Felisite içini çekerek "Sizi yerinizde olsam gider Bay Giyomini görürdüm hanımcığım'' dedi. ''Ha e, öyle mi dersin?'' ''Emma bu soruyla evin içinde olup bitenleri uşaktan bilirsin sen. Efendisi benden bazen söz etmiş mi acaba demek istiyordu.'' ''Evet hanımcığım, evet gidin oraya, iyi edersiniz.'' Emma, siyah giysisiyle siyah benekli şapkasını giydi. Sonra alan hala çok kalabalık olduğundan, kimseye görünmemek için köyün dışına çıkarak dere boyundaki dar yoldan ilerlemeye başladı. En sonunda soluk sola noterin bahçe kapısının önüne geldi, gökyüzü kararmış İncecikten kar yanmaya başlamıştı. Kapının çıngırağını çalınca sırtında kırmızı yeleğiyle uşak Theodor göründü. Tıpkı bir tanıdağ kapı açıyormuş gibi içten bir tavırla gelip kapıyı açtı. Genç kadını yemek salonuna aldı. Duvardaki oyuğun içinde duran bir kaktüsün altında kocaman bir çini soba gürül gürül yanıyordu. Meşe kaplaması taklidi duvar kağıdının üzerindeki siyah tahtadan çerçevelerde Stube'nin Esmeralda'sı ve Chopin'in Putipar'ı vardı. Kurulu sofra, iki gümüş ocak, kapıların kristal topuzları döşeme, eşya İngilizvari bir titizlikle ve temizlikle pırıl pırıl parlıyordu pencerelerin köşelerine süs olsun diye renkli camlar yerleştirilmişti. Emma tam benim istediğim gibi bir yemek odası diye düşündü. Noter içeri girdi. Sırtındaki dallı röpte şambrı sol konuyla vücuduna bastırmıştı. Bir yandan kahverengi kadife başlığını da çabuk çabuk başına giyip çıkarıyordu. Başlığını iddialı bir şekilde sağa yatırmıştı. Ense kökünden alıp dazlak kafasının üzerinden dolaştırdığı üç tutam sarı saçın uçları da yine sağa dökülüyordu. Emma'ya yer gösterdikten sonra bağışlayın ayıp olacak ama diyerek sofraya oturdu. Emma sizden bir rica vardı da dedi. Estağfurullah efendim buyurun söyleyin. Genç kadın Ona durumunu anlatmaya başladı. Guillaumin, tuhafiyeci Leroy ile gizliden gizliye çok sıkı fıkı olduğundan Bayan Bovary'i tanıyordu. Zaten noter kendisinden ipotek üzerine borç isteyenler oldu mu hep Leroy'den para alırdı. Bu yüzden de bu senetlerin uzun öyküsünü Emma'dan daha iyi biliyordu. Senetler önceleri küçük paralar için yapılmış, çeşitli kişiler bunları birbirlerine ciro etmişlerdi. Her senedin arasında uzun vadeler vardı. Bunlar da sürekli yenileniyordu. En sonra günün birinde manifaturacı bütün protestoları bir araya toplamış, kendi adına gerekli koğuşturmaları yapmasını arkadaşı Winchard'an ...rica etmişti. Hem şehrilerine karşı... ...zalim bir adam gibi... ...görülmek istemiyordu çünkü. Emma, ...olup bitenleri anlatırken... ...Löre aleyhinde... ...suçlamalarda bulundu. Noter de bu suçlamalara... ...ara sıra körü sözlerle... ...karşılık verdi. Pirzolasını yiyip... ...çayını içerken... Çenesini gök mavi kravatına doğru eğiyordu. Kravatın üzerinde aralarında ince bir altın zincir bulunan iki tane elmas iğne vardı. Bir yandan da tatlımsı, belirsiz, garip bir halde gülümsüyordu. Bir ara Emma'nın ayaklarının ıslak olduğunu fark edince şöyle sobaya yaklaştığınıza daha yukarıya Çinilere doğru dedi. Emma sobanın çinisi kirlenir diye korkuyordu. Noter çapkın bir tavırla güzel şeylerden zarar gelmez dedi. Bunun üzerine Emma onu yumuşatmaya çalıştı. Kendisi de heyecanlanarak evdeki darlığı, çektiği güçlükleri, duyduğu gereksinimleri anlattı. Noter anlıyorum sizin gibi şık bir kadın dedi. Yemeğini ara vermeksizin iyice ondan yana dönmüştü. Öyle ki dizi Emma'nın ayakkabısına değiyordu. Ayakkabının sobaya dayandığı için bükülen tabanından dumanlar çıkıyordu. Ama Emma 3000 frank ödünç istediği zaman dudaklarını büktü. "Keşke paranızın idaresini zamanında bana verseydiniz." dedi bir hanım için bile parasını işletmek üzere yüz çeşit rahat çare vardır. Grossmen'i kömür ocaklarında olsun, havdaki arsalarda olsun, hemen hemen emin biçimde çok güzel borsa oyunlarına girişebilirdik. Sonra Emma'yı bıraktı. Kesinlikle kazanacağı büyük büyük paraları düşünüp, öfkeden kendini yesin diye, ''Nasıl oldu da bana gelmediniz?'' diye sordu. ''Emma e, vallahi e, ben de bilemiyorum.'' dedi.